elayın şeytanu recim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin salatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn efendim bugün 13 33. sözden 13. pencereyi okuyacağız inşallah ve in min şey'in illa yusabbihu bihamdi. sığınca her şey lisanı mahsusuyla halikını yad eder takdis eder و امشئن الا يسبحوا بحمده hiçbir şey yoktur ki Cenab-ı Hakk'ı hamd ile tesbih ediyor olmasın mealinde. Her şeyin zikir halinde olduğunu ifade ediyor ayet-i kerime. Birçok benzeri ayet-i kerimeler de var. Her şey lisanın mahsusu ile, her şey kendine özel bir dille Halik'ini yad eder, takdis eder. Evet, bütün mevcudatın lisanı hal ve kal ile ettiği tesbihat bir tek zat-ı mukaddesin vücudunu gösteriyor. Biz herkesin, diğer insanların bile dilini çok zaman anlayamıyoruz. Eğitimini almamışsak. Diğer mahlukatın lisanını da kavrayamayabiliriz. Kaldı ki bu lisanlar bazen kelimelerle ifade etmiyorlar. Halleriyle, tavırlarıyla, görüntüleriyle yani vücut ve beden dilleriyle belki bir anlamda ifadeler. Evet. Fakat bütün mahlukatın her bir şeyin şey unvanına layık her şeyin Cenab-ı Hak'ta takdir ettiğini ifade ediyor bu ayet-i kerime. Bu ders bunu kainattan, kainatın diliyle okuyabilmek, görebilmek e, konusunda bir ders. Evet, fıtratın şahadeti reddedilmez. Bir şeyin tabiatı, doğası dediğimiz şey var, yapılışından maksat, yapılışından beklenen neyse onu yapışına fıtrat diyoruz. Yani her şeyin bir vazifesi var, o vazifeyi görmek üzere yapılmışlar. Dolayısıyla onlara tevdi edilen o vazife, o görev her neyse onu mükemmel bir şekilde yerine getiriyorlar. ...biz onların bu hallerine baktığımızda bir şeye ilan ettiğini bir görüyoruz, fark ediyoruz. Nedir? Yani mesela mükemmel bir fabrika, mükemmel bir cihaz bakıldığında aslında onun o güzelim çalışması onun ustasına bir tebrik, bir alkıştır bir anlamda. Evet. Dolayısıyla böyle baktığımızda, kainatta her bir şeyin kendisine nasıl bir vazife tevdi edilmişse onu en mükemmel bir şekilde yerine getirdiğini görüyoruz. Ve zayıf eşya tabirini kullanıyor Üstad birçok yerde bunu. Yani o eşeğin ne fonksiyon görmek için yaratılmışsa onu en güzel şekilde yerine getiriyor. Bu da onu varlık sahasına çıkarıp, böyle terbiye edip istediği istikamette netice aldıran bir halde yaratanı tebrik ediyor alkışlıyor, ilan ediyor bir anlamda. Evet. Evet, fıtratın şiadeti reddedilmez. Bu yönüyle bütün kainat buna tanıklık ediyor. Evet. Delaleti hal halise, hususan çok cihetlerle gelse şüphe getirmez. Bir insan diliyle konuşurken yalan söyleyebiliyor bazen. Dolayısıyla ona itibar etmeyebiliriz. Ama hal ve hareketine baktığımızda, hal ve hareket dilinden farklı bir şey söylüyorsa, söylediğinden çok hal ve hareketine dikkat kesiliriz. Evet, çünkü o daima doğru söyler. Yani insan bir şeyi doğru gibi söylüyor ama el ayağı titriyorsa bakıyorsunuz arkasına yalan çıkabiliyor. Aynı şekilde mesela bir dilenci elini açıp bize uzattığını, bir kelime bile Allah razı için ver dediğini İşitiyoruz gayet berrak bir şekilde. Haline bakınca bunu anlıyoruz. Evet. Bak, hadsiz fıtri şahadeti tazammun eden ve nihayetsiz tarzlarda lisanı hal ile delalet eden ve mütedahil daireler gibi bir tek merkeze bakan şu mevcudatın muntazam suretleri her biri birer dildir. Gölün, durgun bir gölün ortasına bir taş attığımızda halkalar oluşur iç içe. O bütün halkaların merkezi o taşın düştüğü yerdir. Hepsi aynı merkeze bağlıdır. Dolayısıyla mahlukata baktığımızda da aslında böyle iç içe daireler şeklinde görüyoruz. Merkezde bir şey var. Nedir o? İşte hepsinin lisan-ı halleriyle yapmış oldukları bir zikir, bir tesbih var. Evet tekrar alırsak cümleyi. Bak hadsiz fıtri şehadeti tazammun eden. Bütün böyle işte hayatlarıyla ortaya koymuş oldukları işleri gözlerimize arz eden bütün mahlukat bütün tesbihatlarını düşünebiliriz. Hepsi aynı merkeze dönmüş kıbleye döner gibi adeta onu tesbih ediyor. Onun kusurlardan münezzeh olduğunu ihtişamının heybetinin azametinin dellallığını yapıyorlar. Ve tarzlarda lisanı haliyle delalet eden evet sadece kendilerine vermiş olan fonksiyonu ifa etmekle kalmıyorlar güzelim suretleri o simetrileri akıllara durgunluk veren incecik incecik sanatlar şeklinde hayat sahasına çıkmaları da halleriyle Rab'lerini tesbih ettiğini gösteriyor evet demek ki bunların her biri birer dildir Mahlukat adedince diller var, yetmez. Her bir mahlukatın hayatındaki evreler adedince diller var. Aslında her dakika işleyen her varlığın bünyesinde çok çok cihazat var. Hepsinin fonksiyonlarını tam da istenildiği gibi görmesinden hareketle her birinin ayrı bir dil, ayrı bir şahitlik, tanıklık olarak kabul edebiliriz. Ve mevzun heyetleri ve son derece ölçülü, son derece muntazam, son derece mükemmel heyetleri, yapıları, görüşleri, anatomileri. Evet. Her biri birer lisan-ı Yani böyle muhteşem bir şekli, muhteşem bir sureti, muhteşem bir kalıbı evet ortaya koyan arkasındaki ilmi, iradeyi, kudreti akıllara gösteriyor. Haliyle bunu bize ilan ediyor. İnsan berrak bir düşünceyle gafletten arınarak bakabildiğinde bu şehadeti çok berrak bir şekilde görüyor, hissediyor, idrak ediyor. Ve mükemmel hayatları her biri birer lisan-ı tesbihdir ki yani hayat dediğimiz şey hala anlamakta zorluk çektiğimiz bir şey. İlmin geldiği seviye malum fakat hayatın ne olduğunu anlamaktan idrakten aciz değil taklidini yapmak. Evet, dolayısıyla hayat başlı başına bir mucize onu taklit mümkün olmayan bir şekilde ortaya koyan bir irade ve kudreti gösteriyor. Hayat böyle fakat hayat bir defa yaratılmıyor. Sürekli yenileniyor, tazeleniyor. Yeryüzü hayat kaynıyor. Ve hayat her an değişime uğruyor. Bu değişimler son derece hesaplı planlı programlı olarak ortaya çıkıyor. İşte bunlar, bu mükemmel hayatlar varlıklarıyla ve devamlarıyla her biri birer lisan-ı tesbihdir ki, yani tesbih dili. Cenab-ı Hakk'ı bütün noksan sıfatlardan tenzih dili. Evet. tesbihdir ki 24. sözde kat'i ispat edildiği gibi o bütün diller ile pek zahir bir surette tesbihatları ve tahiyyatları ve bir tek mukaddes zata şehadetleri ziya güneşi gösterdiği gibi bir zatı vaci bir vücudu gösterir. Bu kadar tesbihler, bu kadar ilanatlar, övgüler ni gösterir. Demek ki bu kadar övgülere hak eden iç içe dairelerin en merkezinde kıble gibi adeta bütün varlıkların ona dönerek adeta bağlılıklarını bildirdikleri, yani mensubiyetlerini bildirdikleri bir nokta var. Evet o nokta vacibül vücut ünvanıyla olmazsa olmaz varlığı itibariyle Cenab-ı Hakk'ı gösteriyor. Bütün mahlukatın gerek dilleriyle gerek halleriyle tavırlarıyla ortaya koymuş oldukları ilanat budur. Ve kemal uluhiyetine delalet eder. Evet. Onun uluhiyetinin bütün kemal sıfatlarla muttasıf olan ilahlığının, Allahlığının kemaline delalet eder. 13. Pencere böylelikle Ayet-i Kerime'nin ifade et, etmiş olduğu her şeyin Allah'ı tesbih ettiğine dair hakikati kainatta bize seyrettirdi. Bir diğer pencere 14. pencere Kul men biyedi melekutu şey ve min şeyin illa indena khazayinhu ma min dabe'tin illa hu ahidun bin nasiyetiya inna rabbi ala kullişşeyin hafiz. Sırlarınca her şey her şeyinde ve her şeyininde tek bir Halık-ı Zülcelal'e muhtaçtır. Yukarıdaki ayet-i kerimeler bu manayı ifade ediyor. De ki, diyoruz ayet-i kerimede her şeyin melekutunu elinde tutan kimdir? Bir sonraki hiçbir şey yoktur ki hazinesi bizim elimizde olmasın. Bir sonraki ayet-i kerime hiçbir canlı yoktur ki o onların nasiyesinden tutuyor olmasın. Rabbim her şeyin üzerine hafizdir, koruyucu, kollayıcıdır. Evet bu ayetlerin sırlarınca her şey her şeyin, şeyinde ve her şeyininde. Yani küçük büyük her türlü halinde. Yapılışında, yaratılışında, fonksiyon görüşünde. Tek bir Halik Zülcelal e muhtaçtır. Evet, kainattaki mevcudata bakıyoruz, görüyoruz ki zafı mutlak içinde bir kuvveti mutlaka tezahüratı var. Evet, bakıyoruz, son derece zayıf şeyler ama müthiş bir kuvveti gösteriyoruz. Mesela yani zayıf, dokunsan kırılacak bir efendim çiçek ya da bir kelebek, ne kadar zayıf. Ama o çiçeğin ve o kelebeğin yaşaması için ne lazımsa sanki her şeye gücü yetiyor gibi. Çiçeğin bahara ihtiyacı var. Bahar için güneş sistemine ihtiyaç var. Tam da bu şekilde olmasına ihtiyaç var. Ama çiçeğin buna gücü yetecek hali yok. Bulutlara söz geçirecek hali yok. Suları yanına celbedecek hali yok. Vesaire vesaire. Bir kelebek de uçması için lazım olacak. Bütün cihazotları otları hali mükemmel şekilde... ...diğer taraftan da bütün ihtiyaçlarını hem var olmak için hem varlığını devam ettirmek için, rızk cihetiyle özellikle olan ihtiyacını karşılamak için kainata hükmünün geçmesi lazım. Son derece zayıf mahluklar ve son derece mükemmel, harika, göz kamaştıran güzelliklere sahipler. Son derece zayıflık içerisinde böyle muhteşem bir kuvvet tezahürü var. Demek ki bu kuvvet onların kuvveti değil. Kuvvetin sahibi kim? Perde arkasında işleyen o ilim, irade ve kudreti zihinlere gösteriyor. Evet. Ve acz mutlak içinde bir kudret-i asarı görünüyor. Son derece aciz varlıklara bakıyorsunuz yine bir kudret eserleri görülüyor. Muhteşem kudret eserleri görülüyor. Evet. Yani mesela yavruların acizleri içerisinde... Başta anne baba sona pervane oluyorlar etrafında. Niye? O acizdir diye. Acizliğin etrafında anne baba sonra pervane oluyor. Onun rızkını adeta yetiştirmek için kainat pervane oluyor onun etrafında. Halbuki son derece aciz bir çocuk. Ama aciz bir yavru ama bütün kainat onun için etrafında dönüyor adeta. Sen bakınca bu çocuğun kainatı kendine hizmet ettirebilecek bir kudreti mi var? Şaşkınlığı içerisine düşüyor insan. Evet. Son derece aciz ama tam tersine muhteşem bir kudretin eserleri görülüyor onda. Mesela nebatatın tohumlarında ve köklerindeki ukde-i intibahları zamanında gösterdikleri harika vaziyetleri gibi. Yani ...tohumlar, habbeler, çekirdekler, kupkuru şeyler durup duruyorlar ama ukde-i hayatiye dediğimiz, sanki içerisinde dürüp bükülmüş, konulmuş bir hayat noktası var orada... ...birden açılıyor, hayata mazhar oluyor, nasıl oluyor, nereden hayat ona adeta enjekte ediliyor... İnsan bunu anlamakta, idrakte zorlanıyor tek başına. Çünkü son derece aciz, yerinden kımıldayamayan, gözü kulağı olmayan, sesi duyulmayan, adeta cansız olan tohumcuklar, çekirdekler, habbeler birdenbire muhteşem bir şekilde varlık sahasına çıkıyor, enli boylu bir ağaca ya da bir nebata inkılap ediyor. Evet. Sanki işte bu acizlikleri, zayıflıkları içerisinde muhteşem bir kudret ve kuvveti gösteriyorlar. Evet. Hem fakr mutlak ve kuruluk içinde bir gınay mutlakın tezahüratı var. Son derece fakir, ihtiyaçlarını karşılayacak hiçbir şey yok. Elde avuçta hiçbir şey yok, böyle bir fakirhane bir durum. Ama muhteşem bir zenginlik alameti görülüyor onlarda. Bu fakirlikle bu zenginlik nasıl izah edilebilir? Kıştaki toprağın ve ağaçların vaziyeti fakiraneleri ve baharda şaşalı servet ve kınaları gibi. Toprak gerçekten kışın kupkuru bir hale geliyor. Ağaç kuruyor, yaprak kalmıyor. Hatta çırl çıplak kalıyor. Hatta suyu çekiliyor, iskelet haline dönüyor. Ama baharda birden muhteşem yapraklar, çiçekler, meyvelerle doluyor yeryüzünün her tarafından hayat fışkırıyor. Bu fakirlikle bu muhteşem sergi nasıl hasıl oluyor? Evet. Demek ki fakr-ı mutlakın arkasında gınay-ı mutlak var. Bunlara bir tezat şeyler. Bu tezatın izah edilmesi gerekir. Hem cumud-u mutlak içinde bir hayat-ı mutlakanın teleşahatı görünüyor. Son derece katı, cansız şeylerden muhteşem hayat türleri fışkırıyor. Evet. Cansız şeylerden hayat nasıl fışkırır? Cansız toprak, cansız su, cansız hava, cansız ışık bunların bir araya gelmesiyle muhteşem hayat hasıl oluyor. Mesela bir insanın bir hayvanın da iyi içtikleri bunlar bunlardan bir çocuk dünyaya getiriliyor. Bunlar cansız şeyler. Atomlar. Bunların ötesinde bir şey hayat. Yani bu unsurlar bir canlıyı meydana getiren unsurların tamamı cansız şeyler, akılsız şeyler, şuursuz şeyler. Cansız şeylerden canlı şey, canlı bir şeyin ortaya çıkması mümkün değil. Elinde avucunda olmayan insanın böyle muhteşem bir ziyafet vermesi gibi bir hadise bu. Kendisinde yok ki versin. Evet. Bütün kainatta işte fakr-ı mutlak içinde bir gınay mutlak var tam bir camitlik içinde, hayatsızlık içerisinde, muhteşem bir hayatın tezahüratı var. Evet. Yani sanat var, yapı taşlarından mesela diyelim taşlardan muhteşem bir saray inşa edebilirsiniz. Fakat bu taşla izah edilecek bir şey değil. O taşları muhteşem bir sanat içerisinde oraya koyan arkasında perde gerisinde bir Mimar Sinan var mesela ki o muhteşem eser ortaya çıkıyor. Dolayısıyla sadece taşlara bakarak bunlarla izah ettiğini zannetmek büyük yanlışlık. Yani atomlara bakarak atomlarla muhteşem canlıları izah etmek için de aynı şey geçerli. Perde gerisinde her şeyi yerli yerince koyan ve tam bir e, gaye etrafında tam o, da o gayeye uygun bir şekilde her şeyi dizayn eden perde gerisinde bir mühendis bir mimar bir usta var bir sanatkar var diye gösteriyor, evet, kainatta hayatın ortaya çıkışına dair hiçbir elde, elle tutulur, ayakları yere basan bir izah yoktur. Cansızlıktan can nasıl fışkırmıştır, şuursuzluktan şuur nasıl hasıl olmuştur, bu soruların cevabı yok, çünkü bunlar onda yok. Hem bir cehli mutlak içinde muhit bir şuurun tezahürü görünüyor. Evet son derece caha, cahil bir insana bakıyorsunuz son derece alim bir insan gibi. E, iş görüyorsa eğer, bu işte bir iş var denir. Evet her şeye bakıyoruz böyle. Yani bir inek mesela ne, neden anlar neyin farkındadır son derece cahil. Ama muhteşem bir ilmin mahsulü bir buzağı dünyaya getiriyor. Bu ineğin işi, düşünüşü hesaplayışı değildir. Son derece cahildir ama dünyaya getirdiği o yavrusunun bütün ihtiyaçlarını bilip adeta formül haline getirip memeler musluğundan o yavrunun ağzına tam da midesine layık bir tarzı göndermek. Bu ineğin işi ve düşünüşü olamaz. Ortada müthiş bir cehalet var ve muhteşem bir ilim mahsulü olan bir buzağının dünyaya gelişi ve onun ihtiyaçlarının giderlişi var. Zerrelerden yıldızlara kadar her şeyin harekatında nizamat aleme ve mesaliye hayata metali bir hikmete muvafık bir tarz hareket etmeleri şurkerane vaziyetleri gibi. Yani atomların hareketlerinden işte böyle muhteşem canlılar hasoluyor, yıldızların hareketlerinden muhteşem dünyalar husule geliyor. Ve onların muhteşem manevralarından harika sonuçlar doğuyor. Dolayısıyla adeta kainat muhteşem bir ordu hükmünde. Bu ordunun yıldız gibi büyük neferleri de var. Son derece disiplin içerisinde hareket ediyorlar. Böylelikle kainattaki düzen devam ediyor. Diğer taraftan her bir şey şeyde aynı zamanda küçük küçük askerlerden mürekkep. Her bir canlı bünyesindeki atomlar adedince e, o Nefere olan bir ordu gibi bir anlamda, onlar da kendilerine vermiş olan fonksiyonu tam bir asker disiplin içerisinde ifa ediyorlar. Evet, bu kadar cahillik içerisinde bu kadar muhteşem organizasyonlar yapabilmeleri, bunun kendileriyle izah edilemeyeceğini gösteriyor. İşte, bu ad içindeki kudret ve zaf içindeki kuvvet ve fakr içindeki servet ve gına. ''Ve cumut ve cehil içindeki hayat ve şuur, bil daha ve biz zarure, bir kadir mutlak, bir kaviyi mutlak ve ganiyi mutlak ve alim mutlak ve hayi kayyum bir zatın vücubu vücuduna ve vahdetine karşı her taraftan pencereler açar.'' Evet. Muhteşem bir e, özet yapmış oldu Üstelik Hazretleri bize. Yani bu insanın önüne gerçekten ufuk açıyoruz. Yani aciz bir çocuğun elindeki muhteşem bir tablo gibi... Çocuğun acizliğini gördüğümüzde muhteşem tablonun eseri olamaz diyoruz. Kör bir adamın elinde yine muhteşem, körlüğüyle bağdaşmayacak, görür insanların anladığı türde renklerin son derece uyumlu şekilde kullandığı bir tabloyu görseniz bunu yine ona veremezsiniz. Dolayısıyla acizliği haykırıyor ki bende görülen kudret benim değildir. Son fakir bir insanın insanlara ziyafetler çekiyor olmasını iyi gösteriyor. Ha, bu ziyafet kendi ziyafeti değildir. Birisi ne hizmet ediyor? Birisi onun eliyle başkalarına ziyafet çekiyor denilebilir. Son derece cahil bir insanın ve son derece cansız bir varlığın hayatlı insanların, ilim sahibi insanların yapabileceği işleri yapıyor olması bunu onların yaptığını göstermez. Mesela bir eşeğin sırtına vurmuş kitapların eşek tarafından yazıldığını iddia edemediğimiz gibi bir ağacın üstündeki yaprakların, meyvelerin, çiçek, çiçeklerin de o ağacın mahsul olduğunu iddia etmek öyle bir cehalet oluyor. Çünkü bunlar zıt şeyler. Acizler kudret tezahürü gösteremezler. Fakirler ziz, zenginlik tezahürü gösteremezler. Cahiller alimlik tavrı gösteremezler. Öyle bunu sürekli yapmaları zaten söz konusu olamaz. İşte bütün bunlara bakıyoruz ki Adeta işte bir e, su damlasındaki güneşin içindeki pırıltısı, ışıltısı, belki ısısı, renkleri o damlanın kendisine ait değildir. Dışarıdan ona geliyor. İşte dışarıdaki bir güneşin varlığını gösteriyor. Her bir damla e, sudaki ışıltı, pırıltı. Aynı şekilde her şeyde de böyle... İşte kudretin alametleri, kuvvetin alametleri, servetin, zenginliğin alametleri, şuurun, ilmin alametleri görünüyor ama bu şeyler onlara verilecek şeyler değil. Dolayısıyla bu ilim, şuur, kudret onların kendi malları değil. Bu bütün kainat bütün detayıyla bunu bize anlatıyor. Kimisi mikroskopik bir dille, kimisi makroskopik olarak kainat çapında bir ilanatla bunu düşünen insana, tefekkür eden insana, arayan insana gösteriyor evet. Bu bütün kainat, bütün detaylarıyla onun varlığını ve her şeyiyle bütün kainatın her şeyin onu çekip çevirdiğini bize gösteriyor. Dolayısıyla kainat böyle pencerelerle dolu. Heyeti i mecmuasıyla büyük bir mikyasta bir cadde-i nuraniyi gösteriyor. Yani her biri teker teker bunu gösteriyor. Bu da bunların hepsinin koro halinde seslenişle işte bilsek kainatı çınlatan büyük bir ...coşku ile bu hakikat ifade ettiklerini anlıyoruz. İşte ey tabiat bataklığına düşen gafil... ...eğer tabiatı bırakıp kudret ilahiyi tanımazsan... Yani ...tabiat dediğiniz şey işte o şeydeki ışıltı pırıltı... ...bu ışıltı pırıltı onun ışıltısı ve pırıltısı değil. Dışarıdan ona zerk edilen bir ışıltı pırıltı. Dolayısıyla bu işi tabiatıdır, doğasıdır diye ifade ettiğini zannetmek ciddi yanlıştır. onun tabiatı cihaletten mürekkep. Acizden mürekkep. Evet ama ortaya çıkan eser muhteşem bir kudretin ve ilmin tezahürü. Bunu tabiatıyla izah etmek mümkün değil. Eğer tabiatı bırakıp kudret-i ilahiyeyi tanımazsan her bir şeye hatta her bir zerreye hadsiz bir kuvvet ve kudret ve nihayetsiz bir hikmet ve meharet... Belki eksel eşyayı görecek, bilecek, idare edecek bir iktidar her şeyde bulunduğunu kabul etmek lazım gelir. Ya yani mesela bir ineğe baktığımızda, yani eğer bu zayı biz ineğe vereceksek, bu nasıl bir sanat? Onun karaciğer yapmasını biliyor, karaciğer binlerce fonksiyon veriyor, akciğer yapmasını biliyor, hayat yapmasını biliyor vesaire vesaire vesaire vesaire. vesaire. Yani bu ineklize edilecek bir şey değil. Bunu hiç kimse de diyemez. Evet dersek çünkü bineye o zaman tapmamız gerekir. Bu nasıl ilim, bu nasıl kudret, bu nasıl rahmet diye. Evet fakat akıl bunu reddediyor çünkü tren rayına gelen bir inek karşıdan trenin geldiğini görüyor ve kenara çekilmeyi bile akledemeyip ezilip gidiyor. Böyle bir hayvandan böyle bir ilim beklenemez. Bütün kainat baştan sona aynı hakikati terennim ediyor. Evet, hadsiz bir kuvvet ve kudret ve bir hikmet ve meharet, belki ekser eşyayı görecek, bilecek, idare edecek bir iktidar her şeyde bulunduğunu kabul etmek lazım gelir. Evet, yani çünkü bir ağacın bir elmayı kendi başına düşünüşüyle, taşınışıyla, dizaynıyla, programıyla yaptığını söylemek, Ölmanın arkasında kainat tezgahı olduğu için mesela bahar tezgahı, bahar tezgahının arkasında Güneş Sistemi, Güneş Sisteminin kainatın bir numunesi olduğunu düşündüğümüzde her bir ağaçta bile böyle muhteşem bir ilmin olduğunu görmemiz lazım. Bilim yetmiyor. Her şeyi çekip çevirebilecek bir kudretin olduğunda görmemiz, inanmamız gerekiyor. Böyle bir hurafeyi hiç kimse bize telkin edemez. O halde bütün kainat bütün detaylarıyla kendilerinde görülen bu ışıltılı pırıltılı isimlerin sahibi değil. Bu kudret, bu kuvvet, bu ilim, bu rahmet, bu şefkat kudreti sonsuz, rahmeti sonsuz Cenab-ı Hakk'ın tecellisinden, tezahülden ibarettir. Evet, bugün de burada bırakalım. سُمْحَانِكَ ilme اِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَاَخِرُ الدَّاوَانَا الْحَمْدَ رَبِّ الْعَالَمِنَ ال